Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve baal. Kardeşler bu haftaki Esma'l-i Sünar konusu. İki tane isim Eşşakir ve Eşşekur. Şekere, Yeşkuru, Şükür. Şükür kökünden türeme. Eşşekur ismi Kur'an-ı Kerim'de dört defa geçiyor. Bunlardan bir tanesi. Kaaba suresi 7. ayet. İn tutukulillaha karzan hasenen yuzaifulekum ve halim. Şayet siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Karza ı verirseniz Allah sizin için onu katlar ve sizleri bağışlar. Allah şekurdur, halimdir. Burada halim ismiyle beraber kullanıldı şekur. Diğer 3 ayette de Ğafur ismiyle birlikte kullanıyor. Onlardan birisi Fatihr suresi 34. ayet. Ve kalul hamdülillahi allazî azhebe annel hazen inna rabbena laghafurun şakur. Cennete giren cennet ehli derler ki bizden hüznü tasayı gideren Allah'a hamdolsun. İnna rabbena laghafurun şakur. <gülüyor> ne hak bizim Rabbimiz Gafurdur, örtendir, Şekur'dur. Şükre karşılık verendir. Ki ayette de eşşakir ismi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'ya mahsus olmak üzere. Birisi Bakara Suresi'nde, birisi Nisa Suresi'nde ve memnun tav ve hayran fe inne'llahi şakirun alim diyor Allah Teala. Her kim tavv'u farz olmanın dışında nafile bir iyilik yaparsa, hayır işlerse muhakkak ki Allah Şakirdir. Yani kabul eder, şükre karşılık verir ve alimdir. Bilendir. Şekara, yeşkurdan türeme, Şakir ve eşşekur isimlerinin sözlük anlamı Nisanül Arap'ta geliyor. Şükür, iyiliği tanımak demek. iyiliği bilmek. Yani iyiliği bilmek nasıl olur? Bir şeyin iyilik olduğunu, iyilik yapanın o kimse olduğunu bilmek, tanımak, kavramak, bunu itiraf etmek ve bunu etrafa yaymak, duyurmak demek. Şekur ismi hem Allah Azze ve Celle için kullanılan hem de insanlar için kullanılan bir isim. İnsanlar için kullanıldığı zaman çok şükreden demek. Yani kendi üzerindeki nimetlerin, iyiliklerin farkına varan, bunu dile getiren, itiraf eden demek. Nimet bahşedene, iyilik yapana, efendim farkında olarak bunu dile getiren demek. Allahü u Teala için kullanıldığı zaman ise mübalağa anlamı taşıyan bir isim. Allah kulların iyiliğini kabul eder. İyi işlerini kabul eder. Güzel amellerini kabul eder. Kulların yaptığı iyi işler de şükür babına girdiği için şükrü kabul eden, kulların şükrünü kabul eden manasına gelir. Yani insanlar için kullanıldığı zaman bir manada, Allahü Teala için kullanıldığı zaman başka bir manada olan bir kelime. Şekur veya eşşakir. Kullar için kullan zaman ney? Şükreden, Şükreden. Yani üzerindeki nimetin farkında olan, bunun kimden geldiğini bilen, bunu dile getiren demek. Allah-u Teala için kullandığı zaman ise kullarının şükrünü kabul eden demek. Sözlük manası. Allahu Teala hakkındaki manası ise şöyle. İmam Taberi Rahimahullah Fatır suresindeki bir ayetin tefsirini yaparken... Diyor ki Allah azze ve celle kulların iyiliklerinin karşılığını bolca mükafatla verendir. Kulların iyilikleri var mıdır? İyi amelleri, iyi işleri var mıdır? Evet. Kullar Allah'a iyilik yapamazlar. Buna kastedilen Allah'a yapılan iyilik değil, Allah için yapılan iyilik, iyi amel, salih amel. Kulların yaptığı iyi amelleri kabul eden ve onların karşılığını Mükafır. çoğaltan, fazlalaştıran, çokça ziyadesiyle gereğinin fazlasıyla karşılık veren demek. Allahu Teala hakkındaki manası. Hatta bile diyor ki İmam Hatta bir rahimehullah Şennut'lu ailesinin kitapta, kullardan birazcık itaat olur. Allahu Teala onlara çokça sevapla karşılık verir. Allahu Teala kullara bol bol nimet verir. Kullar o bol nimetler az şükreder. O da onları kabul eder. Kulların üzerine düşen itaat işi çoktur. Kullardan az da olsa Allah bu itaati kabul eder. Ben senden beş vakit namaz, zekat, hac, komşularla iyi geçinme, anne babaya itaat, çocuklarına aile fertlerine ikram, helal rızık peşinde koşmak ve benzeri çok şeyler istiyordum. Senden azıcık bir şey gördüm. Kabul etmiyorum, reddediyorum demiyor allah Teala. Azıcık da olsa kabul ediyor. Halbuki kulların üzerine düşen yükümlülük fazla, Allah onlara yüklediği görev fazla. Onlardan gelen itaat az, Allah'ın yüklediğinden daha az ve Allah Teala bunu kabul ediyor. Birincisi. İkincisi de kullardan şükür buku buluyor Allah-u Teala. Onlara bol nimet veriyor, onlardan az şükür geliyor. Ve bunu da kabul ediyor. Yani her halükarda kul burada bol nimete karşı ve yaptığından daha fazlasına sorumlu tutulmaya karşılık hep az buku buluyor. Karşılık ondan ama Allah-u Teala bunları azım sayıp reddetmiyor, kabul ediyor. Ve kabul ettiğini de en az 10 katıyla sevaplandırıyor, ecirlendiriyor. Gerek Koran ayetleriyle gerek sünnette, nebevi naslarda kayıtlı olduğu da göre kulların bir ameli en az 10 katıyla muamele görecek. Kaça kadar? 700 ve bazı kullarından daha fazlasıyla karşılık verecek Allah-u Teala. Kulun niyetine göre, ihlasına göre, yapılan amele ihtiyaca göre. Mesela bir yerde bir ihtiyaç vardır ki, o ihtiyacık bir kul karşılar. Bizim ülkemize gelen mülteciler gibi. O anda ihtiyaç daha fazla. Normal zamanın daha fazla karşılığı var haliyle onun. İşte o niyetlerin güzelliğine göre ihtiyacın çoğalmış olması haline göre Allahu Teala katından fazla veriyor. Ve bunu günahlar için yapmıyor. Günahlar için her halükarda bir karşılığı var. Bir günah işlediğin onun karşılığı bir. iki günah gibi işlemiş gibi de mukabil etmiyor allah ama sevapta öyle değil. Hayırla karşılık verme, güzellikle karşılık vermede de öyle değil. En az 10 katıyla. Mutlaka. Kul hangi iş işlerse işlesin, Allahu Teala onun birini en az onunla karşılık verir. Ve dikkat edelim. Hatta Abidin sözüne, ne rahime Kulların sorumlu olduğu mükellefiyetler çok olmasına rağmen, onlardan gelen itaat az olmasına rağmen katlıyor. Hakeza Allahu Teala kullara bol nimet vermiş. Bu nimetlerin farkında olsa da olmasa da kul şükrünü az yapıyor. Bin tane şükretmesi gereken kul bir tane yapıyor. On tane yapıyor. Yüz tane yapıyor. Beş yüz tane yapıyor. Yarısı için yapıyor. Mesela. Ama allah Teala, e ben sana bin tane şükürlük, nimet vermiştim. Sen beş yüz yaptın diye onu teşekkürünü azımsamıyor. Karşını yine veriyor. Budur diyor allah Teala hakkındaki eşşekur isminin manası. İmam Hatta abinin tefsiri böyle. Evet, İbni Kayyum Kayyim Eullah'ın en-Nuniye diye bir eseri var. Şiir kitap aslında. Bu şiir kitabında hem Allahu Teala'yı tanıtıyor bize hem de Tevhid anlatıyor. Çok değerli bir kitap o. Ama çok değer bir yeni mehli. Bundan önceki isimle de vardı da buradaki şiir çok hoşuma gitti. O yüzden sizinle paylaşmak istedim. Şekur ismini anlatıyor. Dört beyitte. Diyor ki, Şekurdur o. Zayi etmez gayretlerini. Hesapsızca kat kat ödüllendirir amellerini. Kulların hiçbir hakları yok Allah üzerinde ama o muazzam ecirler vacip kıldı kendine. Dikkat edin, hiçbir amel zayi değil onun nezdinde. İhlas ile, ihsan ile yapıldığı takdirde. Azabı adaletinden, nimeti lütfundandır. Her halükarda hamlu sena Allah'ındır. Şekur ismini anlatırken bu beyitleri yazmış. Çevirende güzel çevirmiş. Şiirle anlatmış yani. allah Teala'nın eşşekur ismini şiirle anlatmış. Dört beyitle anlatmış. Ne dedi? Kulun gayretini zayi etmez çünkü o Şekurdur, Şükre karşılık verir. Amellerini hesapsızca kat kat ödüllendirir. Allah kulların yaptıklarına karşılık bir şeyler vermeyi vaat etmiştir ama aslında kulların allah Teala'nın bir hakkı yoktur. allah Teala bunu kendi üzerine yazmıştır. Bu ecirlendirmeyi, sevaplandırmayı kat kat fazla vermeyi. Yoksa kulun allah üzerine Teala'nın bir hakkı olabilir mi? Hiçbir amel onun katında zayi olmaz. Yeter ki ihlasla yapasın, ihsanla yapasın. O bir kulunu azap etmişse bu adaletinden dolayıdır. zulmünden dolayı değil. Nimet bahşetmişse o lütfundan dolayıdır. Dolayısıyla azap da etse, nimet de bahşetse her halükarda hamd edilmek ona ait. Onun hakkıdır diyor. Şeyh Sadi Rahimullah da bu Eşşakir ve Eşşekur isimlerini anlatırken diyor ki Şakir ve eşşekur olan Allah ihlaslı ve yararlı olan az ameli kabul edip mükafatlandırır. Güzel bir iş işleyen kimsenin amelini zayi etmez. Bilakis bir miktar hesabı olmaksın kat kat ihsan eder, karşılık verir. Yapılan bir iyiliğe 10 katından 700 katına kadar hatta daha da fazlasına kadar mükafatlandırması da Allah'ın bu şakir ve şekur isminin içeriğindeki şükür kapsamında. Yani Dedi ya eşşikur neydi? Şükre karşılık veren. allah Teala kula nimet verir. Kul şükreder. Allah bu şükrü kabul eder. ziyadesine karşılık verir. Onu mükafatlandırır. Halbuki o kulu yaratan kim? Allah. Nimet ona veren kim? Allah. Bu nimete karşılık şükretmesi gerektiği bilincini ilham eden kim? Allah. Kul şükrettiği zaman, teşekkür ettiği zaman ki çok nimet az teşekkür eder kul. Buna rağmen Allah'ım ne yapar? Yine kabul eder, reddetmez. Sonra ziyadesiyle karşılıkta bulunur. İşte şükür budur. Şimdi biz kullar, salih amel işleriz. Karşılığında vaat edilen her ne varsa onu da bekleriz. Peki bunu Allah'a biz mi yazdık? Kim vacip kıldı? Allah, kendisi. Lütfundan kendi üzerine vacip. Yoksa bizim bir hakkımız yok. Azze ve Celle'nin üzerimizdeki nimetten hatırlama babından. Bazen hatırlatıyorum. Bir adada tek başına kalan 500 yıl Allah'a secdeyle geçen bir ömürden bahsetmiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? O kulu Allah-u Teala adaletimle mi, rahmetimle mi hesaba çekeyim diye sorundan izlemişti. Kendine güvenli. Adaletimle demişti. Tamam koy terazinin bir gözüne 500 yıldır ameli Diğer tarafa bir tane göz. Sadece gözü koy. Hangisi ağır gelmişti? Göz. Yani kul ne kadar isterse istesin. Allah-u Teala'nın bahsettiği nimetleri zaten sayamaz. Sayamayan demek, bilmeyen demektir. İnsan bilse sayar mı? sayar. Bilmiyoruz üzerimize ne kadar nimeti var. Bilemediğimizin hepsini sayamıyoruz. Ne kadar çok gayret edersek edelim. Ne yaparsak yapalım Allahu Teala'nın üzerimizdeki nimetlerine hakkınca şükür mümkün değil biz kullar için. O yüzden olsa gerek ki allah Teala az da olsa hangi amelleri daha çok seviyor? Devamlı olanlar. İstikrarlı olanları seviyor. Yani kul itaatten ve Allah'a karşı şükür hallerinden kesintiye olamaksızın devam etsin. Onun hoşuna gidecek işlere devamlılık göstersin. İstikrar göstersin. Allah bunu daha çok seviyor. Çünkü her iyiliği yaparken kim hatırlar? Kim için yapar? Allah. İşte burada Allah'a zikretme. Allah'a şükretme. Allah için bir hayırlı amel işleme var. İktidar olarak çok ama seyrek olmasındansa az da olsa devamlı olmasın Allah-u Teala daha çok seviyor. Çünkü kul salih amel işleyecek. Salih amelde Allah-u Teala için işleyecek. Peki bir de hamd var bizim YouTube'lularda bu genelde bilinmiyor. Hamd ile şükür aynı olarak kabul ediyor. Hamd ile şükür arasındaki fark genelde bilinmiyor. Hamd etmek ile etmek aynı şey kabul ediliyor. İkisi ayrı şeyler. Bunu Elhamid ismini görürken e, değinmiştik. Bir daha hatırlatalım. Hamd ile şükür arasında fark var. Aynı kelimeler değil bunlar. Şükür üç organla da yapılır. Bir, kalple yapılır. İki, Dinle yapılır. Üç, bedenle. Bedenin diğer uzuvlarıyla yapılır. Amellerle yapılır. Mesela Allahü Teala birisine göz verdi. Bu gözü Allah'ın sevdiği şeylere bakmak hususuna kullanan gözüyle şükre Allah-u Teala kulak verdi. Bu kulağı Allah'ın sevdiği şeyleri dinleyerek sevmediği şeylere tıkayarak Allah'a kulağıyla ne yapar? Şükreder. Şükür üç türlü yapılır hal yani kalp dediğimiz sevmekle mesela, korkmakla mesela, boyun eğmekle mesela, zelil olduğunu düşünmekle mesela. Veya dille teşekkür ederim Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun diyerek. Bir de organlarla yaptığımız amellerle. Mesela bir insanın namaz vaktinde namaza gidip namazını idare etmesi bir şükürdür. Allahu Teala ona bir nimet bahşetinde bu nimetin gereğince davranması bir şükürdür mesela gözünü az önce söyledik, harama bakmaması bir şükürdür. Ayağını haram olan bir yere sürüklememesi bir şükürdür. Şükür organlarla yapılır. Ama hamd kalp ne yapılır. Şükür, nimeti bilmek bir, dile getirmek iki, üç, o nimeti Allah'ın sevdiği şeylere sarf etmektir. Kalp bilir, dil zikreder, organlarda amel eder. İşte bu Üç şükür yapılır dedik. Hamd ise seversin nimet bahşedeni. Sevilmeye hak sahibi olanı seversin öfkesinden korkarsın ve onu yüceltirsin. Översin. Hem sevgi hem korku hem de yüceltme, övme vardır. Hamd budur. Organlardan sadece dille yapılır. Elhamdülillah diyerek. Bir de asıl kalple yapılır. Bir haramla karşılaşır haramı işlemekten korkar, Allah'a hamd etmiştir. Yarattığı bir mahluku görür. Bir dağ mesela, bir deniz, bir ırmak mesela veya güç getirilemeyecek bir rüzgar mesela. Bu muazzam bir varlığın eseri. Dersin, düşünür, tefekkür edersin, seversin, hayran olursun. Bu kalbin ameli. İşte bu hamddır. Hamd için herhangi bir gerekçe yok. Sıfat sahibi Allahu Teala yeter. Sıfatlarıyla yeter. Ama şükür için mutlaka nimet gerekir. Şükür nimete bağlıdır. Nimet olmazsa şükür olmaz. Durup dururken Allah'ım sana şükürler olsun demez. İyi bir şeyle karşılaşmıştır veya korktuğu bir şeyden güvende olmuştur. Bu da bir nimettir. O zaman şükreder. Şey, musibete uğrayan birisini görmüştür. Allah'ım sana şükürler olsun. Onun uğradığı musibete beni uğratma denler. Bak bu nimettir işte. Nimetin farkına varmaktır. İlla nimet dediğimiz yiyecek, yiyecek, yiyecek olması gerekmez. Sıhhat, güvenli olmak, gördüğün zaman sevindiğin bir şey, endişelendiğin bir şeyle karşılaşmamak, bir korkunun giderilmesi, bir üzüntünün giderilmesi neyse bunun da birçok nimetlerden bir kısmıdır. Bir nimet olur, şükredersin. Ama hamd ise Allah'ın herhangi bir mesela Şakir ismi, Eşşekur ismini düşünmek dersin ki bu bir hamdı gerektiren bir şey. Allah hamde layıktır. Elhamdülillah. Kar yağar çiftçiler için nimettir tabii ki. Hem şükreder hem hamd eder. Hamd kalple ve dille yapılır. Şükür ise bir nimete karşılık kalple de yapılır, dille de yapılır. Bedenle yapılan itaatlerle de yapılır. İbn-i Kayyumrahim Allah'ın bir izahı var burada. Kul, Rabbi için bir şeyi terk ettiği zaman Allah ona ondan daha üstün olanı vererek onun yerini doldurur. Yeter ki kul bir şeyi Allah için terk etsin. Terk etmesi gereken bir şeyden vazgeçsin. Arkasını dönsün. Daha hayırlısıyla onun boşluğunu doldurur. Bu birinci kısım. İkinci kısım Allah için bir kimse bir şey harcarsa Allah onun yerinde daha hayırlısıyla kat kat fazlasıyla doldurur. Hem dünyada hem ahirette. Bunu ifade eder tağızlar. Resulullah s.a.v. diyor ki size yeminle söyleyebileceğim bir şey var. Üç şey diyor da onlardan birisini söyleyeceğim ben. Sadaka ne yapmaz? Malı azaltmaz. eksiltmez, azaltmaz. Yeminle söylüyor lan Peygamber. Sana kabul etsin. Onu sen cebinden, mülkünden, efendim kesenden, hesabından azalmış azalmaz. Miktar azalmıştır da onun yerini muhakkak Allah ya anında veya yakın zamanda muhakkak verir. Tamamlar fazlasıyla verir. Ahirette karşılığı harç. Allahu Teala bu kulun Rabbi için bir şeyler terk etmesini kabul eder. Veya Allah için bir şeyleri tasaduk etmesini, harcama yapmasını kabul eder ve onlara mükafat bahşeder. Bunlar için şöyle beş tane örnek vermiş. Saat suresinde 31, 32, 33. ayetlerde La Teala Süleyman Aleyhisselam'dan bahseder. Süleyman Aleyhisselam atları varmış. Atlarla meşgul oluyor. Güneş batıyor. İkinci namazı gidiyor diyor tefsirde alemler. Bir tefsire göre Süleyman Aleyhisselam atları çağırttı. Onların sırtlarını, şu bacakların yanlarını okşamaya başladı. Ve diyor ki ben nimeti Allah'ı hatırlamak, Allah'a şükretmekten dolayı seviyorum. Yani Allah'ın bana verdiği nimetleri ben Allah'ı şükretme vesile oldukları için seviyorum. Bir başka tefsirde de bu atların hepsini kesiyor. Beni namazdan koydular diye. İki türlü tefsir var. İbn-i İbrahim Allah bu atları kesme tefsirini kabul etmiş. Diyor ki Allah'ın peygamberi Süleyman Aleyhisselam Allah'ı zikirden alıkoyduğuna öfkelendiği için o atları kesti. allah Teala da bunun yerine darın yerine ki Allah'ı anmaktan alıkoyduğu için dolayısıyla Allah için vazgeçti. O çok sevdiği atlardan. allah Teala o atların yerine daha hayırlısını neyi? Rüzgarı verdi ona diyor. Rüzgarın ona bahşedilmesi baştan verilen bir nimet değil. Atları namazı kılıncaya kadar beni meşgul ettiler kestiği için vermiştir diyor İbn-i Kayyum Rahim. allah Birinci örnek bu. Yani Süleyman Aleyhisselam at sevgisinden Allah'ı anmaktan alıkoyduğu için Allah için vazgeçti. Allah onun yerine o atlarına rüzgarı vermiştir. Hakeza ashab-ı kiram çok sevdikleri ve dünyanın merkezi olarak kabul edilen Mekke'yi Allah için terk ettiler allah Teala da onlara Mekke'nin yerine Medine, daha geniş, daha güzel, daha düz, daha verimli bir coğrafya. Hemen akabında bütün Arap Yarımadası'nı bahşetti. Onlar Mekke'den Allah'ın için ayrıldılar. allah Teala o Allah için terk ettikleri beldeden çok daha hayırlısını onlara bahşetti. Bir başka örnek Yusuf Aleyhisselam'la ilgili. Yusuf Aleyhisselam kendisini Yusuf'a sunan hanımı Allah için vazgeçti, terk etti. Zindana bile razı oldu onlar için. Onlarla imtihan olmamak, talep olmamak için için. Allah-u Teala neticede onu Mısır'ın Maliye Bakanlığı'na getirdi. Dilediği gibi tasarrufta bulunuyor. Yani dilediğine veriyor, dilediğine vermiyordu. Ondan önce bir köle mesavesindeydi. Allah yolunda şehit olan insanlar vardır. Onlar Allah için kendi bedenlerini, mallarını ortaya koyarlar. allah Teala onların bu Allah için terk ettikleri canlarını kıyamet kopuncaya kadar cennet kuşlarının kursaklarında cennet nimetlerinden nimetlenecek şekilde özgür kılar. Birçok insanı gıpta edeceği nimetlere bahşeder. Ölümle beraber başlayan altı tane nimet var. Şehitlere verilen. Yeter ki kul Allah için kendi canından vazgeçsin. Kendi canını terk etti mi Allahu Teala ona çok daha fazlasını, hayırlısını ikramda bunlara bahşetmekte şehit olan kimseye sadece şu bile yeter. Bir sinek kişiyi ısırdığı zaman ne hissediyorsa hangi yöntemle şehit edilirse edilsin kişi o sineğin ısırığı kadar bir şey hisseder sadece. Dilediği yöntem uygulasın düşman. Nasıl hangi yöntemle o kulu şehit edersesin on duyacağı ızdırap bir sineğin ısırığı kadardır diyor. allah Allahu Teala hissettirmez, duydurmaz mı? Purşadır diyor veya lime lime kuşakla kılıçla kesiliyor. Ama o onları duymuyor. Onun duyduğu bir sinek ısırığı kadar bir şey. Daha fazla değil. Kanın ilk damlası damlar damlamaz altı şey veriliyor. Onlardan birisi aile fertlerinden 70 kişiye şefaat etmek. 72 tane cennet hurisiyle nikahlanıyor. 72 tane cennet hurisi. Yeter ki kul ne yapsın? Canından Allah için vazgeçsin. Canını Allah yoluna koyabilsin. Hakeza peygamberler ve İslam davetçileri Kur'an-ı Kerim'de ve İslam tarihinde çokça örnekleri var. Peygamberlerin de, İslam davetçilerinde Allah için Allah'ın dini uğruna ırızlarını şereflerden ortaya koyuyorlar. Aşağılanmaya göğüs geliyorlar. Efendim yalancılıkla itham ediliyorlar. Efendim büyücükle itham ediliyorlar, sövülüyorlar, dövülüyorlar, eziyet ediliyorlar, beldelerinden çıkartılıyor, kovuluyorlar. Bunlara ne için tahammül ediyorlar bu insanlar? Allah için. Allah için, Allah için rahatlarını, haysiyetini yani, onurmazlığını terk ediyorlar. Allah-u Teala da gökte ve yerde ne kadar canlı varsa hepsini onlara andırıyor. Allah ve melekler onlara salat ediyor ve onlar için güzel övgüler. Ta İslam tarihinde, hatta insanlık tarihi boyunca bu şekilde kendini Allah için feda eden ve güzel anılan insanlar var. Kur'an-ı Kerim'de birçok örneği var bunun. Aşikar aklımıza gelen örnek Yasin suresinde. Firavun ailesinden birisi var. Diyor ki ey insanlar sizden ücret istemeyen ve Allah tarafından gönderilen elçilere uyun. Dini için üç tane elçi göndermiş Allah. Bu üç elçiyi de yalanlamışlar. O da Firavun'un aile fertlerinden olduğu için sözü dinleniyor. İman etmiş bir kimse. Gelin bunlara itaat edin. Bunlar sistemi ücret istemiyorlar diyor. Onu da öldürüyorlar. O ölürken diyor ki öldürülürken, canı olarak, Keşke bunları bilselerdi. Keşke benim Allah'ın niyetine kavuştuğumu bilselerdi de buna da iman etselerdi. Daha hala derdi o. Eter, İsme de öyle, tefsirlerde öyle geliyor ama sünnette öyle bir bilmiyorum Allah'u <Gülüyor> Allah-u evet. Yeter ki kul ne yapsın? Allah için bir şeylerden vazgeçsin şeyleri terk etsin, Allah onun yerine daha hayırlısını mutlaka ona bahşediyor. Peki, eşşakir ve eşşekur isimlerine iman edersek, bunun üzerimize vukulması gereken etkiler nelerdir? Bir, şükre bu kadar çok karşılık veren ne yapılır? Sevil. Sevilir, muhabbet edilir ve onu razı edecek işler için gayret edilir. Bir kulun başka bir kula verebileceği en değerli şey nedir? Sevgi olmadan olmaz. Sevgi olmadan dostluk olmaz. Kulun Allahu Teala sevmesine Allah'ın ihtiyacı var mı? Yok, evet. Ama kul Allah'ı sever. Allah da kulu severse ondan daha ötesi yok. En muazzam sevgi o. Bundan dolayı Allahumme inni es'eluke hubbeke diyor Resulullah Seyir'de bir hadisinde. Ey Allah'ım ben senden hubbeke senin sevgin istiyorum. Ve hubbe men yuhibbuke seni sevenlerin sevgisini istiyor. Ve amelin yukarribu ila hubbik. Ve senin sevgine yaklaştırıcı her bir amelin işin sevgisini istiyorum diye dua ediyor. Eğer kulun istediği gibi kul Allah'ı sever, Allah da o kulu severse. Allah'ı sevenlerin sevgisini Allah bahşederse, Allah kimler seviyorsa onların sevgisi. Hakeza Allah'ın sevgisine yaklaştıracak amelin sevgisi. Zaten kul kurtuldu gitti hala Allah Allah'ın yapsın Azze ve Celle'nin üzeri. Allah-u Teala'yı Şakir ve şekur isimlerinden dolayı sevmemiz aşikar açık. Az amel çok karşılık. Bir amel en az 10 karşılık. Birçok nimet azına şükür. Buna rağmen gene kabul ve karşılık. E bu şekur sevmezle kim verecek. Kullar nezdinde örnek verelim ki allah Teala'nın e, ikramları sayılamayacak kadar çok. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birbirinizi hediyeleşin. Ve birbirinizi seversiniz. Hediyeleştirip birbirinizi seversiniz. Niye? Çünkü çok basit olsa birisi başkasına hediye verdiğime o ne yapar? Onda bir sevgi oluşturur. Hediye birisinin kendi katından öbürüne verdiği, onun beklemediği, ummadığı bir şey. Ummadığı, beklemediği bir şeyden dolayı o ona karşı sevgi besliyor. Bir kalem için mesela veya buna benzer basit sıradan 3 liraya 5 liraya, değerini küçümsediğimizden değil ama senin kendin elde edebileceğin bir şey. Beklemediğin, ummadığın ve onun vazifesi de olmadığı halde sana ikram ettiği için seviyorsun. Peki, üzerimizdeki nimetten hangisini biz hak ettik ki? allah Teala bunları ikram etti, lütfetti ve biz ona şükretmiyoruz, onu sevmiyoruz. Mümkün mü böyle bir şey? Bu insan fıtratına aykırı. Yüceler yücesi Allah cömertlerin en cömerti. Diyor ki alimlerimiz, kulu yaratan, yoktan var eden Allah. Allah yaratmasa ne adı var, ne sanı var. Ne de bir karşılık bekliyor. Yarattığı kuluna istemediği halde çokça nimetler bahşeden Allah, bu nimetler için şükretmesi gerektiği ilhamını veren Allah, sonra onun çokça nimetlere karşılık yaptığı az şükrü kabul eden Allah, sonra bu az şükre çok karşılık veren Genel. gene Allah. Hah, her şeyi Allah'tan. Yani kulun kendisi Allah'tan, şu arada saydıklarımız Allah'tan çok karşılık veren de gene Allah. E bu şekil sevilmezse, ondan haya edilmezse, onun istediği şeylere yönelilmezse, yasakladığı, bırakın dediği şeyler terk edilmezse hiç olur mu? Bundan dolayı zaten kafir deniyor. Küfreden, nankörlük yapan. Allah uzak tutsun bizler o işten. O kadar nimet, o kadar hayır, hasenat, bolluk, hatta küfrettiği dili bile Allahu Teala konuşur yapan o küfrettiği kalbini anlar yapan Allahu Teala ama buna rağmen inkar ediyor. Nankör. Kafir nankör demek zaten. Hakkı örten demek. Allah bu kadar hakkı yapmış, yaratmış ona vahşetmiyor. Yok öyle bir şey diyor. Lendi diyor inkar. Ediyor. Nankör. Nankörlerin en nankörü kafirlerdir. Evet. O zaman ne yapacağız biz? Allahu Teala'yı seveceğiz. Şekur olan Allahu Teala'yı seveceğiz. Onu razı edecek işlere öneleceğiz ve ona kazaklandırmayı gerektirecek işleri de terk edeceğiz. Buna haya edeceğiz. Haya. Allah Azze ve Celle örnek kullarını hep Şekur diye isimlendirmiştir. Şekur. Çok şükür öyle. Mesela Nuh Aleyhisselam onlardandır. Düşünün ki bir peygamber gitmiş 950 sene davette bulunmuş. Ona bir gemi dolusunca ancak hatta bir gemi dolusunca değil hayvanlarla beraber dolabilmiş bir gemi Den bahsediyoruz. Bir geminin belki de yarısı kadar insan iman etmiş. İşte bu kul Allahu Teala şükür diye isim vermiş. Nerede? İsra suresinde. Nuh çok şükreden bir kul idi diyor allah Teala. Evet. Halilur Rahman İbrahim Aleyhisselam Rahman'ın Halil'i o Allah'ın nimetlerine şükrediciydi diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mesela Ayşe Validemiz ayakları işinceye kadar kan doluncaya kadar ayaklarının altı namaz kalan peygamberimize e Rasulullah niye böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş gelecek münahhanını bağışladı dediğinde ne diyordu? Şükreden Çok şükreden bir kul olmayayım mı diyordu? Şükreden bir kul. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlardan istediğini Allahu teala bizden de istiyor. Birkaç ayet okuyacağım size. İvmeleu ale Dawood şükra ve kalilun min ayvadiye şekur. <gülüyor> Sebep suresi 13. Ey Davut ailesi, şükür işi işleyin, şükredin çünkü kullarından şükredenler azdır. Bakalillum min ibadiyeh şekur. Kullarından şükredenler azdır. O zaman siz şükredin. Hakeza Bakara suresinde ve şukruvin Allahı inkuntu min yahum Eğer siz sadece Allah'a ibadet eden, kulluk yapan kimselerseniz Allah'a şükredin diyorlar. Veşkuru lillahi inkuntum iyyahü ta'budun. Bir başka ayette yine Bakara suresinde Tazkuruni ezkirkum veşkuru li ve la tekfurun. Yani beni anın ki ben de size anayım. Bana şükredin. meşkuru <gülüyor> li ve beni inkar etmeyin. Bana küfretmeyin diyor allah Teala. İnkarda bulunmayın. Bana şükredin. Kim? Bizler. meşkuru <gülüyor> li <gülüyor> bana şükredin diyor allah Teala. Kur'an'ın muhatabı biziz. Dolayısıyla bizim de bolca şükretmemiz lazım. Medarucu Salikinde İbn-i Kayyum diyor ki mümin kimse hakiki manada Allah'a şükredebilmek için Allah'ın yardımına ihtiyaç duyar. Allah'ın yardım olmadan hakiki şükür olmaz. Şükür etme ilhamını vermezse Allahu Teala şükreder mi? Birçok nimet var üzerimizde var olan, bizden ayrılmayan çok nimetimiz olduğu gibi, günü birlik karşılaştığımızda birçok nimet var. Bunlardan hangi birisi için şükrediyoruz? Devamlı, sürekli. allah Teala ilham ederse şükrediyoruz. Aklımıza gelirse, hissettirirse, fark ettirirse şükrediyoruz. E fark ettirmezse, demek Allah'ın yardımı ihtiyaç var. Muaz bin Cebel, radıyallahu anh'a her namazın arkasından şöyle dua etmeyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ediyor. Diyor ki, her namazdan sonra şöyle dua ettik. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Ey Allah'ım seni zikretmek, seni anmak, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet edebilmek için bana yardım et. E'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Selam da önce mi? Önce olabilir, sonra da olabilir. Bir başka hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle çokça lafızdan oluşan çok kapsamlı bir duası var. Onun içerisinde sadece şükürle alakalı olan kısım söyleyeceğim. <gülüyor> Rabbic alni leke lekezekkaran diyor. Ey Rabbim sen beni eee lekeşekkaran sana çok şükreden bir kul yap. lekezekkaran seni çok anan, zikreden bir kul yap. Tirmizi'de 3183 hadis, İbn 3830 Ebu Davud'da 1510, Ahmet bin Amel'de 1997. Uzunca bir hadis, çok kapsamlı, güzelce bir dua, çok güzel bir dua. Tamamıyla yapmasa daha güzel ama şükürle alakalı olan kısmı söyledik. Ey Rabbim sen beni sana çok şükreden ve seni çokça zikreden anan bir kul yap. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Allah bizim ona şükretmemizi istiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Nasıl şükreden bir kul alabileceğimiz duasını bize bu şekilde öğretiyor. Dördüncü bir etkisi var üzerimizde. Eşşekur ve eşşakir isimlerine iman etmenin dördüncü bir etkisi. Allah'ın nimetleri bazen insanlar kanalıyla gelir bize. İnsanlar aracılığıyla gelir. İşte o aracılıkla geldiği zaman da o kimseye teşekkür etmek gerekir. İyilik yapan kimselere teşekkür etmek gerekir. Ki İnsanların bize yaptığı iyilik Allah'ın iyiliğidir. O kanaldan gelmektedir. Yoksa Allah dilediği kanaldan gönderebilir mi? Efendim. Bazen de bir insan aracıyla gönderir. Bir hayırsever, bir arkadaş, bir dost, bir eş, bir akraba, bir komşu vasıtasıyla gönderir. İşte o kula kimse o teşekkür etmek gerekir. Eşşekur isminin bir gereği de budur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bakın. Tirmizi'de gelen bir hadiste la yeskurun nase la yeskurillah. Her kim insanlara şükretmez Allah'a şükretmiş olamaz. İnsanlara şükür teşekkürdür. Yani her kim insanlara teşekkür etmezse kendisine iyilik yapan hayırda bulunan, ikramda bulunan insanlara şükretmezse, teşekkür etmezse Allah'a şükretmemiş Yani Allah'a şükrün gereği Allah'ın nimeti Kim kanalına gelmişse ona teşekkür. Etmez. Teşekkürün en güzeli de nasıldır? Cezakellahu hayran. Teşekkürün en güzeli, en mükemmeli, en tam olanı bu şekilde yapılır. Cezakallahu hayran. Cezakum, o muhatabımız çoğulsa, üç ve daha fazla kişiyse, bir kişiyse, Cezakallahu hayran. Ceza, Arapçada karşılık demek. Hayran dedik ya, Allah sana ceza versin, karşılık versin, hayran, hayır olarak karşılık versin. Birisine teşekkür etmenin en mükemmel hali ne? Allah senden razı olsun demek değil. Teşekkür ederim demek değil. En mükemmel hali ceza Allah'ın hayran demek. Allah sana hayır. hayırla karşılık versin. Hatta bir hadis-i şerifte diyor ki, insanlar bu ceza Allah'ın hayran duasında, teşekkür lafzında ne karşılıklar olduğunu bilselerdi, hiç dillerinden düşünmezler bunu hep yaparlardı. Bu lafıza teşekkür edene çokça karşılık varmış, onu bilselerdi diyor. İnsanlar bir insafta ve ezan okumakta bulunan hayır bilselerdi, kura atmaktan başka çözüm bulamasalar kura atarlardı. Sen mi geçeceksin ben mi geçeceğim, sen mi okuyacaksın ben mi okuyacağım, kura atarlar. Bilmiyoruz, yapmıyoruz. Bilseydik mutlaka o işi yapan kimse olmak için gayret edermişiz. Gayretin neticesinde kavga, nizah, gülü çıkacaksa kural'e büllerim vardır, der. Kural'e Onun gibi bir muhtevaya sahip bu. Cezakallah'ın hayranın lafzını kullanarak insanlara teşekkür etmek. Beşinci bir etkisi de Allah şükurdur. Yani şükre karşılık verir. Şükredenler de sever. O zaman şükreden, teşekkür eden ve nankörlük etmeyen, nankörlükten uzak duran bir hale bürünmeye bu vasıfla, vasıflanmaya, bu sıfata bürünmeye çalışmak. Şükreden, teşekkür eden, yani insanlara cezaki Allah'ın hayran diyerek çokça şükürlerde, teşekkürlerde bulunmaya çalışan bir kul olmaya çalışmaktır. eşşekur ve eşrakesinlerine bilmemekmenin son etkisi. Son kısma çalalım. Mesela Allah güzeldir, güzelliği sever. Yani kulun her ne yapabiliyorsa onu güzel yapmasını sever. Yoksa Allah güzel kulu sever değil. Çünkü yaratan da o. Her ne varsa bunun güzelliğini sever. Yaptığın, iman ettiğin bir şey varsa onun güzel yapmak. Vazifen varsa o vazifenin güzel hakkıyla eda etmek. Efendim, her ne varsa güzel olan o güzelliği sever. Güzel iş yaparını sever. Yeter ki haram olmasın. Herkese Allah bilendir, ilim sahiptir. İlim sahipleri sever. Bilenleri sever. Allah merhametlidir, merhametli kullarını sever. Allah ihsan sahibi, iyilik yapandır, muhsinleri, iyilik yapanları sever. Allah şakirdir, şekurdur, şükre karşılık verir, teşekkür edenleri, şükredenleri sever. Allah sabredendir, sabırlı olanları sever. Allah cömerttir, cömert olanları sever. Allah ayıp ve kusurları örtendir, kusur örtenleri sever. Allah kadirdir, güç yitirendir, gücü her şeye yetendir. Güçlü kulunu zayıf kulundan daha çok sever. Bundan dolayı sırf bir insan ben güçlü olayım Allah'ın dinine hizmet edebileceğim bir şeyden geri kalmayayım diye spor yapsa bir insan yediğin işine dikkat etse, bu ibadettir Allah'ın karşılığını verir. Allah Azze ve Celle affedicidir. Affetmeyi sever, affeden görmezden gelen de sever. Bunun gibi Allahu Teala şekurdur şükreden, teşekkür edenleri de sever. Dolayısıyla bizler de Allah Azze ve Celle'ye ve insanlar kanalle bizleri ikram ettiği zaman insanlara teşekkür eden, hasseten de bu şükür olan Allahu Teala'ya üzerimizdeki sınırsız bolca nimetlerle dolayı şükreden kullar olma gayretinde olmamız gerekir. Bu da bu isimlere ima etmenin bir etkisi ve gereğidir. E gül <gülüyor> gavli hâda estağfirullahen عليكم وعلى الصاغرين سبحانك